1881 numaralı konu, meleklerin, Hz. Ömer'in diliyle konuşması, Allah'ın Resulü, kim Ömer'e buz ederse, bana buz eder, kim Ömer'i severse, beni sevmiştir. Allah Teala'nın gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki, ümmetinden birisine ilham edilmiş olmasın, benim ümmetim içinde de böyle birisi varsa bu, Ömer'dir, dedi. Eşap ey Allah'ın Resulü, ilham alması nasıldır, diye sordu. Hazreti Peygamber melekler onun diliyle konuşurlar buyurdu.